peygamber ikliminden Hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Hamd alemlerin رب olan Allahu Teala'ya Selahat ve selam peygamber efendimize, şerefli ailesine ve şerefli arkadaşların üzerine olsun Değerli kardeşlerim Ümmetin önündeki yıldızlardan hem de en parlak yıldızlardan biri Onun hayatını okurken kalplere damla damla manalar düşüyor Müminin duyarlılığı nasıl da belirginleşiyor İnsan, peygamberin şerefli arkadaşlarına daha bir hayran oluyor, değerlerine daha bir fark ediyor. O, ümmetin önünde en parlak yıldızlardandı. Kıyamet sabahına kadar, mehtaflı geceleri hayran hayran nasıl temaşa ediyorsak, onu da hayranlıkla, hayretle ve derin bir saygıyla izlemekten kendimizi Alamazdık ve alamayacağız Peygamber ikliminin bu has külü Zeyd bin Sabit'ti Radıyallahu anh Medine-i Münevvere'den İslam ordusu hareket ediyordu Bedir Ovası'na yürüyordu Müminlerin ilk büyük savaşı olacaktı Ordu Allah'ın Resulü tarafından teftiş ediliyor Saflar arasında küçük bir çocuk var Henüz on üç yaşlarında. Elindeki kılıç boynunu aşıyordu. Gelip saflar arasına girmişti. Gözleri pırıl pırıldı. İmanın oluşturduğu bir nur topuydu. Peygamber safları teftiş ediyor ve Zeyd'e doğru geliyordu. Zeyd bin Sabit, saflardan çıkarılacağını biliyor ve Efendimiz aleyhissalatü vesselama Canım yoluna feda olsun ey Allah'ın peygamberi. Bana izin Ver Cihatta Yanı Başında Olayım Allah'ın Düşmanlarıyla Senin Sancağın Altında Savaşayım Diyordu Yalvarıyordu Peygamber Efendimiz Kabına Sığmaz Bu Çocuğu Saflardan Çıkartıyor Ve Medine'ye Yolluyordu Küçük Seyit Derin Bir Hüzne Gömülüyordu Kalbi Yanıyor Gözleri Yaşlar Döküyordu Boynu Bükük Kocaman kılıcını sürükleye sürükleye Medine'ye dönüyordu. Zeyd yetimdi. Küçük Zeyd yetimdi. Babası Zeyd altı yaşındayken Boaz günü denilen savaşta öldürülmüştü. Annesi Zeyd'ini hüzünle görünce hüzün anaforuna yakalanmış gibi oluverdi. Annesi yetimine hiç kıyamazdı. Mü'min anne öyle hayal ediyordu ki Yiğit kocası ölmeseydi Allah'ın Resulü'nün safında yerini alırdı ve kahramanlar gibi savaşırdı. Böyle hayallere dalırdı, sonra da hüzünlenirdi. Şimdi küçük Zeydi vardı. Zeydi'nin inandığı yolda bir yiğit olmasını isterdi, bir kahraman olmasını isterdi. Annesi akrabalarından birini devreye sokuyordu. Zeydi Resulullah'a götürecekti. Onun, ne keskin zekar olduğunu anlatacaktı öyle de yapıyordu akrabası küçük Zeyd ile Resulullah'ın huzuruna geliyordu ey Allah'ın Resulü oğlumuz Zeyt bin Sabit Kur'an-ı Kerim'den 17 sure bilen ve kalbinize nasıl indirildiyse öylece okuyabilen biridir ayrıca o çok zekidir hem yazısı hem okuyuşu çok güzeldir ''Sizin yanınızda durmak, yakınınızda olmak istiyor, onu dinlemek ister misiniz?'' Peygamber aleyhissalatü vesselam efendimiz küçük Zeyd'in Kur'an okuyuşunu dinliyor. Küçücük bir çocuk bu denli güzel bir okuyuşu nasıl gerçekleştiriyordu? Her harf tam yerinden çıkıyor, her kelime tam yerine oturuyordu. Belliydi, okurken manalarını duya duya okuyordu yer yer ağlayan hallere giriyordu. Ayetleri nasıl da canlı okuyordu. Okurken yaptığı duruşlar, yaptığı vurgular hepsi bir çağlayanın akışı gibiydi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam derin bir huzur duydu. Yeryüzüne Allah'ın kelamını bu denli muhteşem sunabilen müminlerin olması, hele bir de daha çocuk yaşta olan birinin bu denli güzel okuması, O'na daha bir huzur veriyor ve Rabbine hamd ediyordu Şimdi küçük Zeyd'in başına devlet kuşu konuyordu Artık bundan böyle Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ile beraber olacaktı Bu iki dünyayı kucaklayan büyük bir nimetti Bundan daha büyük nimet olabilir miydi? alemlere rahmet olanla beraber olmaktan daha büyük ne olabilirdi? Allah'ın sevgilisiyle fani dünyada beraber olmaktan daha büyük lütuf olabilir miydi? Bir gün Resul Ekrem Efendimiz, "Zeyt, benim için Yahudilerin dilini, İbraniceyi öğren. Söylediğim sözlerin tam aktarılması konusunda onlara güvenemiyorum." küçük şeydin cevabı berraktı ve kesindi. Hemen ya Resulullah diyordu. Kendini İbraniyece kilitliyordu. 15 gün gibi akla durgunluk verecek bir sürede İbraniceyi öğreniyordu. Onun bu keskin zekasını gören Peygamber Efendimiz Zeyd'den Süryaniceyi de öğrenmesini istiyordu. Zeyd 17 günde de Süryaniceyi öğreniyordu. Bundan böyle Zeyd Peygamber Efendimiz'in yanı başındaydı. Onun tercümanıydı. Kısa bir süre sonra da vahiy katipliğine getiriliyordu. Ayetler Zeyd'in minik elleriyle yazılırken aslında önce kalbine kazıyordu. İnan ayetleri hemen ezberliyordu. Zeyd büyüyordu. Gürbüz bir delikanlı oluyordu. İlimle cihadı birleştiriyordu. Mü'min basiretiyle her dem hayırlı ameller gerçekleştiriyordu. Onu inen ayetleri kelemle yazarken gördüğümüz gibi Hendek'te toprak kazarken de görüyorduk. Cihat meydanlarında at sırtında kılıç sallarken gördüğümüz gibi Mü'min kardeşlerinin yardımına koşarken de görüyorduk. Ama onu daha çok ilim meclislerinde bir üstad olarak görüyorduk. O vahyin hafızıydı. Bütün ayetleri sinesinde taşıyordu. O peygamber ikliminin en bereketli öğrencilerindendi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hadis-i şeriflerini gönül arşivine nakşediyordu. Kitabın ve sünnetin canlı örneğiydi. Peygamber Efendimiz Zeydine öyle konuşuyordu. Ona gelince, Zeyd'e gelince o ne güzel bir delikanlıdır. Bir başka beyanlarında ümmetimin en iyi feraiz bileni Zeyd bin Sabit'tir buyuruyordu. Allah'ın Resulü ebedi aleme yürüyordu. Halife kim olacaktı? Bu işi kim götürebilecekti? Ensar mı, muhacir mi bu işe daha layıktı? Müminler sakifte toplanmışlardı. Meseleye farklı yaklaşımlar vardı. Bir ses yükseldi. Bu ses... Hazreti Zeyd'in sesiydi. Ey ensar topluluğu! Allah Resulü hicret edenlerdi. Yerine geçecek halife de onun gibi hicret edenlerden olmalı. Ondan sonraki halifesinin de hak yolda yardımcısı ve destekçisi olacağız. Hazreti Zeyd'in bu sözleri ihtilafı ortadan kaldırıyordu. Hazreti Ebu Bekir Efendimiz halife oluyordu. Hazreti Zeyd bin Sabit radıyallahu an Peygamber Efendimizin has talebesiydi. İlmin yüceliğini derinden kavramıştı. Her dem yeni bir mana öğrenmenin peşindeydi. Hakikatten bir kıvılcım aldığında, öğrendiğinde sevinçten kendini kaybeder gibi olurdu. Yeryüzünde hakikate ilişkin bir şey öğrenmekten daha değerli bir şey olabilir miydi? İlim yolculuğu çileli bir yolculuktu. Uzun, ince bir yolculuktu ama en heyecan dolu bir yolculuktu. Hz. Zeyd radıyallahu an tam bir ilim aşığıydı. Allah'ın Resulü'nün fe saadetlerinden dökülecek bir inciye kendini kilitlemişti. İnen ayetleri hemen gönül ve zihin arşivine yerleştirirdi. Kısa zamanda sahabe-i kiram arasında, Öncü bilgelerden olmuştu. Sevgili, ebedi aleme yürüyünce, Müslümanlar Hz. Zeyd'e gelirlerdi. Sorularına cevabı Zeyd'den alırlardı. O tam bir peygamber varisiydi. Peygamberler miras olarak ilim deryası bırakırlardı. Engin kavrayışlı müminler de o deryada kulaç atarlardı. Hz. Ebubekir Efendimiz döneminde, Ayetler Musaf haline getirilecekti. Bunun sorumlusu Hazreti Zeyd oluyordu. Allah'ın kitabını kıyamet sabahına kadar okuyanlar her vesileyle Hazreti Zeyd'i hatırlayacaklardı. Ona derin bir minnet duyacaklardı. Kainat çapında bir ameli salih gerçekleştirmişti. Ayetleri kitap haline getirmişti. Ümmetin önüne koymuştu. Ümmet ona, nedenle teşekkür etse asla hakkını ödeyemezdi. Şöyle söylemek mümkündü. Ey Peygamberin has gülü! Senin gibi bir güzele varlıklara dedince şükranlar sunuyoruz. Senin gibi bir güzeli ümmetin önüne koyan Rabbimize sonsuz hamdler ediyoruz. Rahle tedrisinde senin gibi bir has gülü yetiştiren alemlere rahmet olana Gönüllere Safa, Muhammed Mustafa'ya sayısız selat ve selam sunuyoruz. Bütün varlığımızla dua ediyoruz. Asıl diyarımız ebedi alemde Allah'ın sevgilisinin çevresinde beraber olmayı ezel ve ebed sultanı Rahman-ı Rahim'den niyaz ediyoruz. Önde sahabe-i kiram, onların arkasında ümmet, Peygamber Efendimiz'e doğru yürüyor Meleklerin hayran kaldığı muhteşem bir tablo Hz. Zeyt evinde şen şakraktı Çocuklarıyla oynardı şakalaşırdı Çocuklarıyla tam çocuk oluldu İlim meclislerinde ise son derece vakurdu Hz. Zeyt ileri boyutta bir bilgeydi İlmin kadirini bilenler bilgelere büyük saygı gösterirlerdi Yeryüzünde dağlar nasıl bir anlam ve işlev görüyorsa Ümmetin alimleri de ümmet için o anlamda o işlevi ifa ediyorlardı Peygamber Efendimizin yeğeni Abdullah bin Abbas radıyallahu an Hazreti Zeyd'in ata binmeye hazırlandığını görünce hemen suretle geldi Atının dizginini tuttu Hazreti Zeyd ey Resulullah'ın amcaoğlu bunu yapma ne olur bırak diyordu. İbn Abbas radıyallahu an ise alimlerimize böyle davranmakla emrolunduk diyordu. Hazreti Zeyd onun bu derin saygısının karşısında ezilmişti. Bunun altında kalmamak için elini görebilir miyim dedi. İbn Abbas elini uzatınca Hazreti Zeyd onun elini yakalıyor ve öpüyordu ve şöyle diyordu. Biz Efendimizin ehli Beytine böyle davranmakla emrolunduk. İman kalpleri pırıl pırıl yapıyordu. İmanlı kalpler bir ve bütün oluyordu. Gönüller derin bir muhabbet trenim ediyordu. Hoşçakalın, Allah'a emanet olun.